Mağrur Ağaç Bir zamanlar bir ormanın tam ortasında iki ağaç varmış. Biri incir ağacıymış, diğeri ise mango ağacıymış. Mango ağacı kibarmış ve yapısı gereği neşeliymiş. Kuşlar her sonbaharda onun meyvelerini yemek için gelirmiş. Selçeler onun dallarında yuva kurarmış ve kırlangıçlar ona şarkı söylermiş. Mango ağacı bütün kuşları memnuniyetle kabul eder ve onlarla beraber şarkı söylermiş. O cömert bir ağaçmış. Yoldan geçenlere gölgesini sunar ve rüzgar ziyarete geldiğinde sağlam durulmuş. Ama incir ağacı hiç cömert değilmiş. Görüntüsüne hep aşırı önem verilirmiş. Mango ağacından daha yüksek ve daha yeşil olmasıyla aşırı gururlanırmış. Dallarına hiçbir kuşun konmasına izin vermez ve gölgesinde oturmaya çalışan herkesin üstüne kuru yaprak atarmış. Niye bu kadar mağrursun? Her ağacın kendine ait bir gölgesi vardı. Öyle mi? O zaman niye benim gölgemde oturuyorlar ille de? Ben söyleyeyim. Çünkü her ağaçta benimki kadar şahane bir gölge yok. Aha, seninle konuşmanın bir faydası yok. Hey! Gidin buradan. Şuradaki mango ağacının dibine gidin. Çünkü benim saç şeklimi bozuyorsunuz. Aha, senin saçın yok ki. Peki. O zaman yaprak şeklimi bozuyorsunuz. Mutlu musun şimdi? Yapma incir. Kuşlar sadece yuva yapmak istiyor. Onlara hiçbir zaman izin vermiyorsun. Kuşlar güzeldir ve çok güzel şarkılar söylerler. Ay Sıkıcı şarkılar bunlar. Ve ayrıca hiç kimseyi yapraklarıma yaklaştırmam ben. Yoksa güzel dallarımı bozarlar. Ama çok istiyorsan sana gelsinler. Sen benden kısasın. Ve benim kadar şahane görünmüyorsun. Hey, çok ayıp. O kadar kırıcı şeyler söyleme incir. Hiç önemli değil Rüzgar. Alınmadım. Kısa olmak kötü bir şey değildir. Ben kendi halimden memnunum. Günler geçmiş ama... Mango ağacıyla incir ağacının arasında... Hiçbir şey değişmemiş. Mango ağacı... Gün boyu gülümseyip şarkı söylerken, incir ağacı kimseyle konuşmuyormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bir gün ormana bir arı sürüsü gelmiş. Traliçe arı incir ağacını görmüş ve çok beğenmiş. <Gülüyor> Bu ağaç büyük ve güçlü. Bizim için mükemmel bir ağaç. Kovanımızı buraya inşa edebiliriz. Aa, affedersin. Kim söyledi? O yapışkan balınızın dallarıma bulaşmasını istemiyorum. Ayrıca bütün gün vızıldıyorsunuz. Benim yapacak çok daha iyi işlerim var. Sen bir ağaçsın. Ormanda tek noktaya kök salmışsın. Nasıl bir işin olabilir acaba? Neyse ne! O gürültücü arkadaşlarını bana getirmeni istemiyorum, tamam mı? İncir! Onlar bal arıları. Bal arıları doğa için önemlidir. Kovanlarını yapmak için ağaçlara ihtiyaç duyarlar. Eğer birbirimize yardım etmezsek doğanın dengesi nasıl korunacak peki? Aa! Doğa dallarımı bozmamı isteseydi o zaman beni bu kadar güçlü ve güzel yapmazdı. Ben doğanın güzel bir eseriyim. O yüzden doğanın hatrı için kendi güzelliğimi bozamam ben. Ayrıca sen neden bana nutuk atıp duruyorsun? Madem doğayı düşünüyorsun sana gelsinler o zaman. Kovanlarını senin dallarında yapmalarına izin ver gitsin. Şimdi müsaadenizle. Çok işim var. Mango ağacı, incir ağacının sözlerine çok kırılmış. Ama bir şey dememeyi tercih etmiş. Arı sürüsüne seslenmiş ve kovanı kendi dallarında yapmalarını istemiş. Aa, sen çok cömertsin Mango. Kovanımızı burada yapmak isteriz. Hmm, sen ne tatlı kokuyorsun böyle. <gülüyor> Teşekkür ederim kraliçe. Onur duydum. Arılar kovanı mango ağacında inşa etmiş ve orada huzur içinde yaşamışlar. Mango ağacı onların vızıltısından da balın yapışkanlığından da rahatsız olmamış. Ama diğer taraftan incir ağacı herkese bağırmaya devam etmiş. Hey! O cıvıltıların beni rahatsız ediyor. Biraz sessiz olun. Çeneniz çok düşük sizin. Mecbur musunuz sürekli şarkı söylemeye? Bir yerden sonra çok sinir bozuyorsunuz. Birkaç hafta sonra ormana iki ormancı gelmiş. Ev yapmak için odun arıyorlarmış. Mango ağacını görmüşler ve onu kesmeye karar vermişler. Onun mükemmel olduğunu düşünmüşler. Ama biri bir şey fark etmiş. Bir dakika, bu da ne? Bir arı kuvan. Bu ağacı kesersek bu arılar bizi sokar. Aaa evet, başka bir mango ağacı bulalım. Ormancılar ilerlemiş ve incir ağacını görmüşler. Onun bu kadar yüksek olması çok hoşlarına gitmiş. Bunun en alt kısmından kesmeye başlayalım. Ve böylece incir ağacını kesmeye başlamışlar. İncir ağacı ağlamaya başlamış. Ormandan ayrılmak istemiyormuş. O anda kuşları ve kırlangıçları hatırlamış. Au, çok acıdı! Bana ne yapacaklar? Mango ağacı olup biteni seyrediyormuş. Bal arılarına seslenmiş. Hey arılar! Beni duyan var mı? Merhaba Mango. Ne oldu? İncirin başı dertte. Ona yardım etmeliyiz. Aa yapma! İncir sadece kendini düşünüyor. Ormandaki her şeye her zaman öfke duyuyor. Neden yardım edelim ona? Size yardım etmesini neden istediysem ondan edelim diyorum. Ama incir kraliçeye yardım etmedi. Ben bu konuda kraliçeyi haklı görüyorum Mango. İncir kendini sürekli aşırı beğeniyor. Arılara kovan yapmaları için izin verseydi... Ormancılar da ona hiç bulaşmayacaklardı. Başına geleni hak ediyor yani. Hayır Rüzgar. İncirin davranışları bizi değiştirmemelidir. Biri bize kabalık etti diye bizim de ona kabalık etmemiz gerekmez. Bu orman hepimizin evidir. Bize en çok ihtiyaç duyduğu anda inciri yalnız bırakamayız. Aaa! Mango çok haklı. İncire yardım etmeliyiz. Hadi arılar! Dışarı çıkın! İncir ağacına yardım etmeliyiz. Bütün arılar kovandan çıkmış ve ormancılara doğru uçmuş. Kulaklarının etrafında ve gözlerinin önünde uçmaya başlamışlar. Ah! Hiçbir şey göremiyorum! Ne dedin? Hiçbir şey duyamıyorum! <gülüyor> buradan hemen gitmeliyiz. Bu arılar bizi sokarsa canımız çok yanar. Kes bağırmayı. Bizi buraya getiren sensin. Ben değilim. Hemen gidelim buradan. <gülüyor> Ormancılar gittikten sonra... ...incir ağacı davranışından ötürü çok utanmış. Aa, çok özür dilerim arılar... Size karşı davranışımdan sonra bana yine de yardım ettiniz. Bize teşekkür etme incir, Mango'ya teşekkür et. Onunla hiç konuşmuyorsun ve ona sürekli kabalık ediyorsun. Ama sana yardım edelim diye bizi o ikna etti. Sahi mi? Mango, çok özür dilerim. Hatamın farkına vardım. ''Hepimizin iyi özellikleri var. Hepimiz kendi çapımızda özeliz. Bundan sonra hiç kimseye kabalık etmeyeceğim ve hakaret etmeyeceğim. Lütfen hepiniz beni affedin olur mu?'' İncir ağacı dersini almış. O günden sonra rüzgara da, kuşlara da hiç bağırmamış. Mango ağacı ile beraber şarkı söylemiş ve serçelerin dallarda yuva yapmasına izin vermiş.'' Mango ağacı ve incir ağacı ile lebet arkadaş kalmışlar.